نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة أشهور اربعه اشهر وعشرا فاذا بلون اجلهم فنعجنا عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبي ولا جناح عليكم في ما به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ولكن لا ولكن لا توعدوهن صرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله علموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهم أن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن وأن تعفو أقرب للتقوى ve la tenso el fadl الله kum inna allah bima tamaloon bussir. Sallahu ala aleyhi ve sallam. Allahü alahehum. وَبَلَّغْنَا رَسُولَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ. Aüzbu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 صل على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواذ الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي İnne kah kuntu bina basira ve ufovdu amrı illa Allah. İnne Allah basir bil ibadem. Ağzubillahı semiğ alim min al şeytanı rjim. Rabb ağzubik min Bismillahi la ardi la alim. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفتعين وأصلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إن نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلع وغلبة رجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل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 Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celalühu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve yesser eylesin. Allah azimi şan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve yesser eylesin. Evet, kalmış olduğumuz yerde devam ediyoruz inşallah. Geçen Bakara Suresi'nin 214 34. ayette kalmıştık. İnşallah 234. ayette başlıyoruz ve devam edeceğiz inşallahü Rahman. Birkaç ayet okuyacağız. Onu okuduktan sonra diğer konumuza geçeceğiz inşallah. Şimdi gene okumuş olduğum ayeti kerimelerin ke kelime manası kısa bir kelime manasını verelim. Vallazine <Sessizlik> tutavfauna ölenlerin ve o kimse ki yu ölenlerin kimden minkum sizden içinizden ölenlerin ve yedarune bıraktığı kimneyi bıraktığı ezvacen hanımlar bıraktı yetarabbesne bekletirler onlar neyle neden bi enfusihinle kendilerini bekletirler ne kadar bekletirler erba'a 4 eşhurin 4 ay bekletirler ve ashra 4 ay 10 gün Fe belegne, ne zaman ki sonuna o efendim müddetin sonuna ulaştıklarında Ecelehunne iddetlerinin Fela yoktur günaha hiçbir günah kime yoktur aleykum size Fima neden fima fealne yaptıkları hususlarda bir günah yoktur Neden fi ne kendileri hakkında ne ile bilma'rufî örfe uygun bir şekilde. Vallahu şüphesiz ki Allah bima ta'melûne yaptıklarınızdan habirun haberdardır celle celâlühu. Evet. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle Vâle içinizden ölenlerin bıraktığı hanımlar kendilerini 4 ay 10 gün bekletirler. Yani bir insan vefat ettikten sonra bunun inşallah ileride fıkıhta bunun yeri gelecek. Sadece burada efendim bir ip ucu olarak bu konulara değinelim inşallah. İleride bunun teferruatı gelecek. Babun nikah, kitabun nikah gelecek. O kitabun nikahta bütün bu nikahla alakalı ne kadar meseleler varsa hepsi orada gelecek. Tabi ki ömrümüz yeterse. Ömrümüzün yetmediği yerde sizlere bırakıyorum, sizlere vasiyet ediyorum, emanet ediyorum. Kendiniz aranızda yapacaksınız bunu Ve bu çığırı kapatmayacaksınız ki çocuklarınıza da bu çığır açık kalsın Onlar da kalksınlar desinler ki işte bizim babalarımız bak ne güzel yolu takip ediyordular Biz de aynısını takip edelim diye Hem siz faydalanın bu yolda hem biz faydalanalım Hem çocuklarımız faydalansın hem alımlarımız faydalansın Hem efendim akrabamız faydalansın Çünkü Allah'ın kitabının okunduğu bir yerde rahmet melekleri iner oraya o açıdan Cenab-ı Peygamber aleyhi salatu vesselam, ve selam sizin en hayırlınız Kur'an'ı okuyan ve okutandır. Düşünün eğer bir insan Kur'an'la amel ediyorsa bir insan Kur'an'ı okuyorsa Kur'an onu meşgul ediyorsa o yeryüzünde yaratılan şeylerin en hayırlısını yap yapıyor demektir. Onun için biz de bu çığırı kapatmayalım. Elhamdülillah bu nimet var elimizde. Bu Kur'an nimeti kadar büyük bir nimet yoktur. O nimetin nimeti gevşettiğimiz an elimizden çıkar gider. Kur'an-ı Azimüşan öyledir. Biraz Kur'an'dan uzak durun, kekelenmeye başlarsınız. Nedir? Vel, vela, vela. mesela kekelenirsiniz. Yani okumakta zorlanırsınız. Niye? Çünkü uzak kalındığı an hemen efendim akıldan, zihinden, fikirden çıkıyor yani. Onun için biz de inşallah bunları yapalım bizniyallahı Rahman. Cenab-ı Mevla, ha burada diyorduk, içinizden ölenlerin bıraktığı hanımlar kendilerini dört ay on gün bekletirler. Yani o hanımları vefat eden insanlar, o kadınlar dört ay on gün kocalarının vefatından sonra beklerler, o dört ay on gün içerisinde süslenmezler efendim mümkün olmadıkça, zaruret olmadıkça dışarı çıkmazlar, efendim evliliğe talip olamazlar. Ne zaman ki o 4 ay 10 gün tamamlandı, ondan sonra örfe uygun bir şekilde bir kısmeti çıkarsa o zaman gidebilir, sıkıntı yok iddetlerinin sonuna ulaştıklarında onların kendileri hakkında örfe uygun şekilde yaptıkları hususunda size hiçbir günah yoktur. Yani örfe uygun bir şekilde dört ay on gün bekledikten sonra ne kadın için bir günah var ne erkek için bir günah var. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bunun en güzel habercisi en canlı habercisi Rabbimiz Celle Ala Hazretleri'dir. Ve yoktur. ne yoktur cunaha hiçbir günah yoktur neden aleykum size ne bakımından fima arettum ima etmenizden ima etmenizden neyi ima etmenizden min hitbeti nikahlamak istediğinizi ima etmenizden kimi nikahlamak Nisa'i kadınları nikahlamak için ima etmenizde bir günah yoktur ev veya eknentum saklamanızda Niyetiniz var ama niyetinizi dışarı vermiyorsunuz. Onu bağlayan bir müddet var, sizi de bağlayan bir müddet var. Siz o müddet içerisinde onu isteyemezsiniz. O, o müddet içerisinde evet ben seninle evlenirim diyemez. Yani bunun Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu bir kanundur, değişmeyen bir kanun insanların çıkardıkları kanuna benzemez bugün Ahmet gider efendim bir kanun çıkartır gelir Mehmet'in başına ülkeyi yönetir dört gün sonra başka birisi efendim bir alternatifi çıkar o kanunları tamamen alt üst eder efendim yeni bir kanun çıkartır bu öyle değildir Allah'ın kanunu Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde neyi mesela nasıl Kur'an-ı Azimüşşan'a hangi kanunu zikredip efendim ortaya koyduysa kıyamete kadar hükmü bakidir hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz uğramaz da evet fi enfusikum gönüllerinizde yani gönüllerinizde saklamakta da günah yoktur alime bilmektedir bilir kim Allah Allah bilir ennekum kesinlikle siz setezkurunehunne yakında onları anacağınızı Allah biliyor siz içinizde her ne kadar saklarsanız o içinizdeki duyguları Allah bilmez mi onu biliyor e fakat la tuahid la tuahidun onlarla sözleşmeyin. Çünkü zaman var. Ve sözleşmeyin. Neyle sözleşmeyin? Sırren, gizlice, gizli dost edinerek veya gizlice anlaşarak sözleşmeyin. Çünkü zamanın var, iddet müddetin var. Ne zaman iddet müddetin sonuna erdi, açık bir şekilde istemenizde hiçbir sakınca yok. İlla ancak en takulu söylemeniz dışında Neyi söylemeniz? Kavlen bir söz. Hangi bir söz? Ma'rufen meşru. Yani meşru efendim İslam şeriatının ortaya koyduğu noktalar içerisinde efendim bunu mesela söylemenizde bir sakınca yoktur. Mesela işte iman nasıl işte mesela diyelim ki onu direkt kendisine değil de işte efendim e, birilerini isteyenler var gibi yani böyle bir ima yoluyla bu bunun haricinde kesinlikle haramdır. Evet. Efendim, ve la ve la kalkışmayın, neye kalkışmayın? Gök akdine kalkışmayın, neyin akdine nikahı, nikah akdine kalkışmayın. Çünkü daha siz başkasının hanımısınız, kocanız ölmüştür ama fakat daha hanım, daha kocalık bağı duruyor, daha o bağ seninledir yani, o bağın o bağ tamamen çözülmemiştir. Ne zaman çözülür? Dört an ay on gün, efendim, sona erdiyse. O da tamamen çözülüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatta ta ki yebluğa ulaşıncaya, neyi ulaşıncaya? Kitabe yazılanın eceluhu, iddet yani onun sonu, iddetin sonu, yazılan iddetin sonu, sona erinceye kadar bunları yapmayın diyor. Evet. Velemu <gülüyor> bilinki ve bilinki en muhakkak ki şüphesiz ki Allah Allah yalemu bilir. Neyi bilir? Mafi <gülüyor> enfusikum. İçinizden de olanı bilir. İçinizin sakladığını, kalbinin gizliliklerini Allah bilir. O zaman fahzaruhu. <gülüyor> Artık ondan sakının. O içinizdekini Mevla bildiği için Allah Celle Celaluhu sizin gizlinizi efendim Lillahi ma ve ma fil ardun entum tudu mafiyen fusikum ve tukhfuhu Sizin içinizden gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı Allah bilir diyor. Ha. İşte onun için o içinizden gizlediklerinizi Allah bildiği için bundan sakının. Ve yine bilin ki enne şüphesiz ki Allah Allah gafurur, gafurdur, halimun, halimdir celle celaluhu. Kadınlara 235. ayetin toplu manasında Kadınlara nikahlamak istediğinizi ima etmenizde Veya gönüllerinizde saklamanızda Size hiçbir günah yoktur Allah yakında Kesinlikle onları anacağınızı bilmektedir Allah biliyor ki mesela Siz gönlünüzde onu geçirdiyseniz Mutlaka iddetin müddetinden sonra onu anacaksınız Birine diyeceksiniz ananıza babanıza Yakın birinize ya ben işte falan Efendim hanımefendiye talibim Acaba beni alır mı almaz mı Bilir bunu diyor Cenab-ı Hak onu anacağınızı bilmektedir. Fakat meşru bir söz söylemenin dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Hani efendim işte flört yapan bu insanların hallerini durumu ne olacak? Sözleşmeyin dahi diyor. Allah sözü bile konuşmayın diyor. Flört gezmeyi bırakın. Sözleşmek bile haramdır. Yazılanın iddet sonuna ulaşıncaya kadar yani o... Kadının dört ay on gün iddet müddeti bitinceye kadar nikah aktine ne yapmayın kalkışmayın ve bilin ki şüphesiz Allah içinizden olanı da bilir artık ondan sakının ve yine bilin ki şüphesiz Allah Gafur ayıpları gizleyendir Halim yumuşaktır. Evet İslamdan önce ve İslamın ilk yıllarında erkek ölüp geriye karısını bıraktığında kadın bir yıl evde bekler ve bu süre içinde. Ölen kocasının malıyla geçimini sağlar, gereksinmelerini karşılarlardı. Bir yıl geçmeden evlenemez, şahsi hürriyetini kullanamazdı. Bu durum hem kadın için hem ölenin diğer varisleri için yararlı bir sonuç vermiyor, değil mi? Yani çünkü nihayetinde ölen kadın, ölen kadının kocası artık nikah bağı mesela çözülmüştür, kadın artık hürriyetine kavuşması gerekiyor. Dinen siz onu bırakamazsınız. Ancak mesela kendisi gitmesi o başka. Kendisi gitmese o başka. Bu durum hem kadın için hem ölenin diğer varisleri için yararlı bir sonuç vermiyor. Bir takım huzursuzluklar doğuruyor ve kırıcı ölçüde sürtüşmelere yol açıyordu. Yukarıdaki ayet-i kerime her iki tarafın haklarını ve kişisel hürriyetlerini kullanmaları için bu süreyi Cenab-ı Mevla ne yaptı? Dört ay on güne indirmiş oldu. Evet, demek ki bu ayeti kelimenin nüzul sebebi neye göre, nedenmiş? Önceden insanlar efendim hanımları vefat ettikten sonra bir yıl beklettiklerinden dolayı bu insanlar arasında çıkan efendim huzursuzlukların önüne geçilebilmesi için Mevla ne yaptı? Onu dört ay on güne indi, indirdi ve bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bu şekilde efendim her, hem kadın için hem kadının, efendim kocanın, kocasının tarafları varisleri için bir kolaylık olmuş olsun diye. La cünahe, günah yoktur, la yoktur, cünahe bir günah yoktur. Neye yoktur? Aleyküm size. Neden intallaktun boşarsanız? Kimi nisa'e kadınları? Maalem temessuhunne. Niçin boşarsanız? Maalem temessuhunne kendileriyle temasta temas etmediğiniz cinsel ilişkide beraber bulunmadığınız kadınları boşamakta sizin için nedir? Bir günah yoktur. Ev veya ve tafridu lehunle kendilerine tespit etmediğiniz neyi? Faridatan. <gülüyor> Bak. Faride. Fariden yani farz olan. Nedir? Mehir. O faride mehirdir. Farideten mehri ve mettuhunne onları faydalandırsın alel musii zengin olan zengin olan onları faydalandırsın. Kadruhu, kadruhu kendi gücü nispetinde. Ve, ale, ve alel muhtiri e, al musii zengin olan onu faydalandırsın. Kadruhu kendi gücü nispetinde. Ve alel muhtiri fakir olanda kadruhu kendi gücü nispetinde. O efendim kadın için tayin edilen şeyi efendim tayin etsinler ve onu yapsınlar. Meta'an ee, bir geçimlikle. Ne Hangi bir geçimlik? Bilme'rufi örfte insanlar arasında şer'i şerifle çekilin, çelişmeyen Kur'an'la, İslam'la, efendim sünnetle, icma ile, kıyas-ı fukaha ile çelişmeyen bir örf, bir adet nedir? O da efendim dinde yeri vardır onun. Bilme'rufi örfe uygun. Hakken bu bir haktır kimin üzerine alel muhsinine ihsan edenler üzerine iyilik yapanlar üzerine bir haktır Allah'ın bir hakkıdır bu diyorum. Evet Cenab-ı Mevla 236. ayetin Efendim ayette bizim kelime manasını okuduğumuz ayet kelimenin kendileriyle temas etmediğiniz ve kendilerine mehir tespit etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. O zaman mesela diyelim ki şimdi burada bir sonuç şöyle bir sonuç çıkıyor. Mesela adam kadını almış daha evlenirken kendi aralarında bir efendim şey bir mehir efendim adını koymamış isimlendirmemiş. Efendim, isimlendirmediği için adam hanımına dokunmadan onu boşamak istemiş. Boşamış. Boşa, boşamak istemiş. O zaman ne olur durum? Zengin olan kendi gücü nispetinde o efendim tayin edilmeyen mesela efendim mihrine karşı ona verdiği gücü nispetinden verirsin, versin, onu mefatlanırsın. Fakir olan da kendi gücü nispetinde. Yani mesela zengin nasıl? Kendisi gibi kendi ayarında olan kişiler bu tür durumlarda neyi ne kadar veriyorlarsa o durumda onu verecek. Fakir olan da kendi kendisi gibi fakir olan insanlar ne kadar o noktada mehir vermişlerse örfte efendim o da onlara uymuş olacak. Kendi gücü nispetinde ona geçimlik verecek ve faydalandıracak. Niçin bu da ihsan edenler üzerine bir haktır. Bu et kerime ensardan birisi hakkında nazil oldu. Bakın Mevla celal celle celaluhu Kur'an sanki areta şu an aramıza inmiş, şu an Cebrail aleyhisselam aramızda hazır, şu an Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle onu dinliyoruz. Şu an o efendim inen ayetlerin hikmetini bize anlatıyor. Diyor ki bu ayeti kerime diyor ensardan biri hakkında nazil oldu. O Hanife oğullarından bir kadınla evlenmiş. Onu mehir Ona mehir kesmemiş. Sonra da zifafa girmeden onu boşamıştı. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başındaki şapkanla olsa olsun onu faydalandır. Şapka derken bizim dilimizle mi yani bu bizim hani şapka biz giysiye şapka diyoruz ya takkedir aslında yani velev ki en ufak bir şey dahi bile olsa onunla yine onu faydalandır yani öyle boş, boş gönderme yine gücün nispetinde onu faydalandır diye bu şekil efendim bu ayet-i kerimenin sonra Allah Resulü o adama bunu hatırlatmış. Ve <gülüyor> entalaktumuhn <gülüyor> eğer onları boşarsanız neden min <gülüyor> qabli etmeden önce neyi entemessuhun <gülüyor> entemessuhun kendilerine temas etmeden önce onları boşarsanız ve kat farattum mehir tespit ettiğiniz halde lehunne o kadınlara onlara yani o kadınlara o zaman faridaten farz olur nisfu, yarısı onlarındır. Yarısı onlara farz olur. Mesela bakın şurada da bir sonuç var. Dikkat buyurun. Bakın bu ayet-i kerime işte aslında şöyle bir Kur'an üzerine kafa yorarsak var ya Kur'an o kadar bize bir şeyleri anlatıyor ki ilk ayet dedi ki bize eğer dediği bir insan evlendiği bir kadını alıp evine getirdiğin zifafa girmeden beraber bulunmadan boşadıysa o kadının durumunu an izah etti. Ne? Niçin? Eğer aralarında bir efendim mehir tayin etmemişlerse zengin olan gücü nispetinde fakir olan gücü nispetinde. Eğer geldi efendim geldi fakat onlara e, en temasuhuna Kendileriyle temasta bulunduğu و قد فردتم وانطلقتمهن eğer onları min qabl an entamassuhunna kendilerine temasta bulunduğu vakit faratım mehir tespit ettiğiniz halde lehum لهم, lehunna onlara faridaten o zaman onun efendim yarısı onundur yani o, o mehirin yarısı onundur ma farattum tespit ettiğinizin mesela ne kadar örneğin diyelim 10 gram mesela altın tespit ettiniz 50 gram 100 gram mesela şeyin mehrin azı azına da sınır yok, çoğuna da sınır yoktur. Azı bir yüzük bile olsa mehir olur, çoğu bir kantar bile olsa mehir olur. Mesela bu şeyde Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri bir tatırma hat, bir şey geldi. Bir gün bir nikah okuyordu kadınların mehir konusuyla ilgili. Efendim <gülüyor> geldi dedi ki ben şu saatten itibaren efendim size, sizin kadınlara ödeyeceğiniz mehrinin miktarını belirliyorum. Kim bu mehrin belirlemiş olduğum mehrinin miktarından fazlasını verirse ben efendim onu o fazlasını o verdiği kişiden alıp mala aktarırım. İslam'ın devlet hazinesine. Yani devlet bütçesine. Ben alırım onu oraya aktarırım. Bir kadın bunu duydu. O da onu dinliyordu. Efendim kadın onun çıkmasını beklediği gitti hemen önünde yolun yolun üzerinde durdu. Şu ayeti kelimenin bir kelime manasını bitireyim öyle topluma manaya geldiğimizde şey yapalım. İlla dışında en yafune. kendilerinin dışında ev veya yafu başlaması ellezine yebdi ellezine bi yedehi. Elli elinde olan kimsenin ukdete akdi nikaha nikahan. Ve tafu başlanmanız ise akrabu daha yakındır neye li takuva takvaya daha yakındır wala tensav unutmayın neyi unutmayın fadla fazlı da niçin o fazlı unutmayın beynekum aranızda geçirmiş olduğunuz günleri tatlı günleri beraber bulunduğunuz günleri de unutmayın inne şüphesiz ki Allah'a Allah bima taamelun yaptıklarınızı bilir basirun hakkıyla onun yaptıklarınızı hem bilir hem hakkıyla görür evet şimdi burada duralım ee, devam, onun devamını devam edeceğiz inşallah şimdi Hazreti Ömer konuşmasını bitirdi hutbeden indi kadın onun yolunu kesti dedi ki ya emir el müminin biz dedi Ömer'e mi tabi olalım Allah'a mı tabi olalım? Bakın İslam tarihinde kayıtlara geçmiş bir meseledir bu. Ömer kim? Kadın kim? Dünya düzeninin Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, efendim, bütün dünya düzeninin Müslümanlarının başı, genel komutanı, Cumhurbaşkanı olan Hazreti Ömer'i bir kadın yargılıyor, sorguluyor. Ya Ömer diyor biz sana mı tabi olalım yoksa Allah'a mı? Bu soru soru karşısında Hazreti Ömer ne galayana geliyor o kadar celalli olan Ömer ne galayana geliyor ne öfkeleniyor ne kızıyor. Gitme kadın sen kimsin? Biz, biz olsak öyle derdik. Sen kimsin? Sen ol, ol, olsa olsa bir kadınsın. Benim gibi bir Cumhurbaşkanı, bir halifeyi nasıl yargılayabilirsin? Nasıl sorgulayabilirsin? Der belki kadını bile konuşturtmazdık. Hangi bakımda kardeşim dedi. Senin hutbede okumuş olduğun mehrin miktarı bakımında ya Ömer dedi. Allah dedi miktarın, mehrin miktarını belirlerken dedi. Efendim kantardan bahsediyor. Ömer ise miktardan bahsediyor. Peki biz Allah'a mı yoksa Ömer'e mi tabi olalım? Hazreti Ömer iki kelime etmedi. Eyvah dedi. Eyvah dedi. Ömer yanıldı dedi Kadın doğruya isabet etti İtirafla kalmadı Çıktı hutbeye Çıktı efendim kürsüye Dedi ki cemaat Ben size vermiş olduğum fetvayı geri alıyorum Çünkü Ömer yanıldı Kadın doğruya isabet etti Düşün Biz olsak Allah Allah Nasıl söyleriz be Ya bir kadın bunu susturdu be Kardeşim hak kimin ağzında çıkarsa çıksın. Hakkı hak hiçbir yerde kimseyi tanımaz. Kimin ağzında çıkarsa çıksın hak haktır. Ve bunu söyledi. Ben dedi bundan sonrası bu vermiş olduğum fetvayı geri alıyorum. Bu fetvayı vermiyorum. Efendim belki o o ayeti Hazreti Ümer belki binlerce defa o ayeti okumuş. Okumasına rağmen o an hatırına gelmemiştir. Kadının hatırlatması üzerine Eyvah, Ömer nerede?" dedi döndü şöyle bir baktı. Çünkü Cenabı Peygamber ne buyuruyor? "Hasebu sorgulanın kendinizi sorguya çekin kabletu hasebu Allah sizi sorguya çekmeden." Önce. Ya. Evet. İşte onun için Cenabı Hak burada eğer onlara mehir tespit ettiğiniz halde kendilerine temas etmeden önce onları boşarsanız bakın dikkat buyurun. Birisine Birisine mesela temas etmeden önce Boşandığı takdirde Ne yapmamıştı? Meyir tayini yoktu Onlar ne yapıyordu? Zengin haline göre Fakir haline göre ona bir şey vermesi Örfün genel insanların O efendim kategori içerisinde Olan insanların verdikleri ne kadarsa O da o örfün O genelin o ortamın Verdikleri insanlar kadar gücün nispetinde verirler Burada da tam daha biraz farklı eğer mehri tespit etmişsiniz 10 gram 50 gram 100 gram 1 kilo 1 kantar dediniz neyse O zaman kadını da efendim aldınız götürdünüz evinize Ama kadınla beraber bulunmadınız zifafa girmediniz Ne olur bu zaman Yok yahu ben efendim ben kadınla dokunmadım Şöyle olmadı böyle yapılmadı ben vermem bir şey diyemezsiniz Verdiğiniz efendim Mehrin yarısı onudur Islamı görüyor musun? Bakın ne kadar efendim şeref ayaklar altına alınmıyor şerefler. Namuslar ayaklar altına alınmıyor. Kadının efendim değeri yükseltiliyor, yüceltiliyor. O kadın oraya namusunu veriyor. O kadın oraya şerefini veriyor, haysiyetini veriyor. Diyor ki o kadın bunun Allah'ın emri, peygamberin sözü üzerine bunu gittiği için, bunu orada mesela efendim o kocasına vardıği için olabilir. Kocası istememiştir. Ama sen istemedin diye ben buna bir şey veremem diyemezsin. O tespit ettiğiniz mihrin yarısı onundur. Evet. Mihrde alt taban, üst taban yok mu? Alt taban, üst yok. İşte diyorum ya, alt tabanı mesela Efendim sallallahu aleyhi ve selleme adam gelmiş. Demiş ki ya Resulullah, ben demiş falan kadınla evleneceğim ama param yok. Demiş sen Kur'an'da ne ezber biliyorsun? Demiş de şu şu süreleri biliyorum. O zaman o süreleri o kadına öğretmek suretiyle sizin hikayenizi onun üzerine kıyorum? Kıy evet demiş, o da kabul etmişler. Birisi gelmiş, ya Resulallah benim hiçbir şeyim yok. O zaman parmağında bir efendim şi, yüzük bile olsa, bir basit yüzük bile olsa onunla menfaatlandır. Hazreti Ali Karamallahu Hacem bir şeysi yoktu. Efendim, ya Ali ufak bir şey de olsa Fatma'ya Fatma'ya ver, öyle nikahını kıydı. Yoksa sen nikahını kıymadın. Yani İslam bu kadar efendim şeref, haysiyet ve namusa o kadar o namus mefhumuna özellikle efendim dikkat etmiş ve onu kadını yüceltmiş, aileleri yüceltmiş ve Allah katında derecelerinin ne kadar üstün, ne kadar yüksek bir mevki ve şerefe nail olduklarını bildirmek için bunları söylemiştir. Başlamanız ise takvaya daha yakındır. Başlama nedir? Mesela 10 gram efendim e, tayin etmişsiniz. 5'i 10'undu değil mi? Ya ben 10 gram bu kadının mesela benim evime geldi. Ben istemedim. Kendi gönlünce kadını bıraktım. Ben işte başla onu da başlıyorum onu da ondan almıyorum. Başlamanız ise takvaya daha yakındır. Ve aranızdaki fazla da unutmayın. Şunu da unutmayın. Mesela efendim birbirinize iyilikte bulundunuz, gülümsediniz, beraber oldunuz. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. Evet. Bundan önceki ayetler ile aile hukukundan bir bölüme yer verildi. Kadın hakları açıklandı. Ona ne zaman ve nasıl davranılmasına dokunuldu. Kur'an'ın yüce hikmet ve metotlarından biri de biri de ahkamla ilgili her bölümden sonra ibadetten, Allah korkusundan, ahiretteki hesaptan, cennet ve cehennemden söz etmek ve bununla ilahi hükmün amaç ve maksadını belirleyip hukuki meseleleri iyice ahlak ve faziletlerle faziletle birleştirip bütünleştirmektir. Evet. Bu bitti herhalde. Büyük bir ihtimal. 237-238'de inşallah. Evet. Allah nasip ederse, ömrümüz varsa bir dahaki dersimizde e, efendim 238. ayette başlayacağız inşallah. E, eğer ki ömür devam ederse, devam etmediği yerde siz kim hayatta kim kaldıysa onlar devam ederler. Evet. Evet. Şimdi fıkıhta da dört mezhebin mezhebe göre abdestin farz, sünnet ve mekruhların tablosunu geçen hafta orada kalmıştık. Onu okuyacağız demiştik. Burayı dikkat dikkatlice efendim dikkatinizi celbetmenizi rica ediyorum. Çünkü bunlar çok önemli meselelerdir. Her an, her saat, her dakika karşımıza çıkan meselelerdir bunlar. Dört mezhebe göre Abdestin farz, sünnet ve mekruhlar. <gülüyor> Amelin adı kimlere göre? Hanefilere, Şafiilere, Malikilere, Hanbelilere göre. Şimdi buraya dikkat buyurun. Arada bir bazen <gülüyor> bazen arada akılda kalsın diye arada bir, birbirimize sorarız inşallah. <gülüyor> Euzu besmele ile abdeste başlamak dört mezhepte sünnettir. Şafii'de de, Hanefi'de de, Maliki'de de, Maliki de, de Hanbeli'de de. Dört mezhepte de eûz Besmele ile başlamak nedir? Sünnetidir. Ee, abdest için niyet etmek <gülüyor> iyi dikkat buyurun. İki. Burada aşağı yukarı bir kaç tane şey var, baya kaç tane var. Neyse yapabildiğimiz kadar yaparız inşallah. Daha olmasa bu hafta bu tabloyu bitirelim mi? Saatımız bakayım. Daha Evet. Bu tabloyu bitirelim inşallah. Bu tablo bu hafta olsun. Diğerleri dokunmayalım diğerlerine. Bu tabloyu sadece efendim bu hafta olsun. iki abdest almak için niyet etmek İyi dikkat buyurun. Abdest almak için niyet etmek Hanefilerde de sünnet diğer üç mezhepte ise farzdır. Cumhura göre farz. Hanefilerde ise Sünnettir. İyi dikkatli. Niyet ikrar etmek anlamına gelmiyor değil mi? Niyet getirmek. İkrar zaten ikrar kalbendir. Dil dille mekruh, olduk, diyenler de var. Bid'atır diyenler de var. Ama en doğru olan da kalben. efendim kalben o niyetin yapılması. Evet. 3. Elleri bileklere kadar yıkamak. Elleri bileklere kadar yıkamak. 4 mezhepte de sünnettir. Yani hani önce mesela ellerimizi yıkıyoruz ya şu bileklere kadar. Dört mezhep de bunun sünnet olduğunu kanatına varmışlar. Dört mazmaza istinşak. Dört mezhebe göre sünnettir. Beş misvak kullanmak. Dört mezhebe göre sünnettir. Altı. Önce ağza sonra buruna su vermek. Yine dört mezhebe göre sünnettir. Yedi ağız ve buruna sağ elle sol, sağ elle su verip sol elle silmek dört mezhepte de sünnettir. Şu yedi tanesini evet şöyle bir sağdan başlayalım. Hüseyin Efendi, Evuzu Besmele ile baş, abdeste başlamak dört mezhebe göre neydi? Hı hı. <gülüyor> İkinci soruyu Mustafa Efendi'ye soruyorum. Abdest için niyet etmek dört mezhebe göre neydi efendim? Göre sünnet Yerlerine göre farz ha. Peki uyuyanları da kaldıralım Üç Muhammed Şamil de şimdi Neyse sıra e, Sıra ona da gelecek Muhammed Şamil Elleri bileklere kadar Elleri bileklere kadar Yıkamak Dört mezhebe göre nasıldır Elleri bileklere kadar Dört mezhebe göre nasıldır Dört mezhepte de Sünnettir. Heh. Evet. Sedat Efendi'nin dört mezhebe göre mazmaza istinşak nedir efendim? Sünnettir. Sünnettir. Peki. Misvak kullanmak dört mezhebe göre nedir Sami Efendi? Sünnettir. Ee, şimdi tekrar bir kez daha tekrarlayalım. Hem şey olsun. Bana sormadın, Ben söyleyeyim sana da sorayım. Peki. Pop, çekiyor musun? Çekiyoruz mu? Peki sünnet. Tamam. Evet. Önce ağza sonra buruna su vermek dört mezhebe göre neydi? Hüseyin Efendim Evet. Dört mezhebe göre de sünnettir. Ağız ve buruna sağ elle su vermek sol elle silmek dört mezhebe göre neydi? Sünnet. Ramazan Efendi Evuzu ü Besmele ile abdeste başlamak e, Bunu duydun mu? Uyuyordun ama He, Peki o zaman ben tekrar edeyim Bir daha soracağım Evuzu ü Besmele ile abdeste başlamak Dört mezhebe göre sünnet Abdest için niyet etmek Hanefilerde sünnet Üç mezhepte farz Elleri bileklere kadar yıkamak Dört mezhepte sünnet Mazmaza istinşak yapmak Yani ağza su vermek Burna su vermek Dört mezhepte de sünnet Evuzu Besmele Dört mezhebe göre neydi Yavrum Sünnet ha. Tekrar ediyoruz Abdest için dört mezhebe göre neydi selat Efendi Abdest için niyet dört mezhebe göre ha. Bir mezhepte sünnet Hanefi'de sünnet Üç mezhepte farz ha. Sami Efendi Mazlum Bak iyi dikkat et. Maz maza, şey misvak kullanmak dört mezhepte neydi yavrum? Sünnet. Hmm. Misvak kullanmak dört mezhepte neydi yavrum? Sünnet. Ağza sonra, önce ağza sonra burnuna su vermek yine dört mezhepte sünnet. Ağız burna sağ elle su verip sol el ile silmek yine dört mezhepte sünnet. Evet. Şimdi yavaş yavaş geçiyoruz inşallah. Ben bunu aklınızda kalsın diye şimdi müzakere biz mesela aslında ben ee, daha epey bir zaman öncesi böyle 20-30 tane arkadaşla böyle bir ders yapıyorduk ben daha bir ders işlemeden hemen o dersin başından soru soruyordum şu neydi şu neydi şu neydi böyle şimdi oradaki o duyardı öbürü duyardı öbürü şey yapmadı o duyardı hep bir, bir anda bir şey toplanabiliyordu çok iyi oluyordu Hatta şu anda o arkadaşlar beni çağırıyorlar. O zaman diyordum işte bazıları gelmiyor diyordum bakın şu şeyleri fırsatları kaçırmayın. Bak bir gün öyle olur ki zaman olur. Biz bir araya gelemeyiz gelmek isteriz gelemeyiz. Şimdi çağırıyorlar benim gitmeye zamanım yok. Evet. Yüzü yıkamak 8. Yüzü yıkamak 4 mezhebe göre farzdır. 9. Kolları dirseklere kadar yıkamak dört mezhepte farzdır. Bak bilekleri karıştırmayalım. Bilekler sünnettir. Bilekler elle alakalıdır. Kollar dirseklere kadar efendim bilekler sünnettir. Kollar dirseklere kadar da farzdır. Başın bir kısmını mes etmek başın bir kısmını mes etmek hanefi ve şafiilere göre efendim farzdır. Diğer iki mezhep bu konuda bir şey dememiştir. Farz mıdır sünnet mıdır dememiştir. Sükültü tercih etmişlerdir birincisi on birincisi başın tamamını meshetmek. efendim e, gerek şeyden mesela o e, gerek e, maliki hambe şey ile hanefiler bu konuda bir şey dememişler onun müstehap babında bir şey demedikleri yerde müstehap sayılıyor efendim hambelilerle malikilerlere göre başın tamamını meshetmek farzdır evet Kulakları mesletmek üç mezhepte sünnet bir mezhepte farzdır. Hanbelilerde farz diğer üç mezhepte de sünnettir. Boynu mesletmek yine dört mezhepte sünnettir. Boğazı değil. Bazen buna mesela bu boğaza bitattır diyenler de var. Biz onu dersini işlemiştik geçen önceki derslerde. Efendim bunun teferruatları var. Biz o teferruatlar üzerinde durmayalım buradan sade o konuda almasın diye. 14 ayakları küçük topuklara kadar yıkamak dört mezhebe de mezhebe göre de farzdır. 15 abdestte tertibe riayet etmek. Hanefilerde sünnet, Şafiilerde farz, Malikilerde sünnet, Hanbelilerde farz. Yani toparlayacak olursak iki mezhepte sünnet, iki mezhepte de farzdır. Hanbe, şey, Hanefi ile Malikilere göre sünnet ter, tertibe riayet etmek Şafi ile Hanbelilere göre ise fazdır. Evet. Bir abdest azası kurumadan ikincisini yıkamak üç mezhepte sünnet Malikilerde ise farzdır. Bir abdest azası kurumadan ikincisini yıkamak Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnet Efendim malikilere göre ise farztır. Şimdi şunu önce aklımızda hiç çıkartmayalım unutmayalım inşallah. Bir mezhep eğer bir noktada bir meseleye farz demişse yani farz ihtiyadını çıkartmışsa onu o şekil farz olduğunu anlamışsa diğer mezhep ya müstehap demiştir ya sünnet demiştir. Yani anlatabiliyor muyum? Ya müstehap demiştir ya sünnet demiştir. Evet. Azaları üçer kere üçer defa yıkamak, dört mezhepte de sünnettir. Başı bir defa meshetmek hanefilerde efendim sünnettir. Üç defa meshetmek şafilerde sünnettir. İki de efendim ile malikilere göre de farzdır. Farzdır. Başı bir defa meshetmek. Yirmi el ayak yıkarken el ayak yıkarken sağdan başlamak Dört mezhepte sünnettir. Elleri de yıkamaya başladığı zaman, ayakları da yıkamaya başladığı zaman dört mezhepte de nedir? Fars, şey sünnettir. 21 Parmak aralarını iyice yıkamak dört mezhepte de sünnettir. Parmak aralarını iyice ovalamak sünnettir dört mezhepte. 22 El ayak yıkarken el ayak yıkarken Parmaklardan başlamak, el ayak yıkarken parmaklardan başlamak, dört mezhepte de sünnettir. Evet. 23, abdest alırken kıbleye yönelmek, dört mezhepte de sünnettir. Bakın, özlüdür, teferruatlı da değil. Yani en azında kafada bir şey kalır. Şimdi diyelim mesela, işte şu hadise göre, buna göre, şuna göre, şuna göre, şu mezhep bunu demiş, şu mezhep hep karışır. Yani burada sünnet midir, farz mıdır anlaşılamaz ama kısa bir şekilde özlü de olsa en azından heh, tamam bak şu şudur diye o şekil hem mesela kafada kalır hem de efendim özlü olmuş olur. Şimdi şey heh. Heh. 24 azaları yıkarken varit olan efendim duaları okumak dört mezhepte de sünnettir ağzı besmele çekmek efendim buna benzer. 25 abdestten sonra artan sudan ayakta bir miktar su içmek, bir miktar içmek dört mezette de sünnettir. 26 abdest alırken başka şeyle meşgul olmamak dört mezette sünnettir. Bazıları adam bir tarafta abdest alıyor. E ya sen şu işi nasıl yaptın? Nereye gideceksin? Bir tarafta da eli yıkıyor ağzına e efendim ne zaman işte falan bileti kestim nereye gideceksin? E, e be kardeşim sen neyle meşgulsün? Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri abdest alırken ağlıyordu. Ya Osman niye ağlıyorsun diye sorduğunda ben bu abdesti alırken bununla kimin huzuruna çıkacağını biliyor musunuz? Bir de efendim kabir hatırlatıldığı zaman çok ağlardı. Ona da şöyle derdi niye bu kadar ağlıyorsun? Kabir ahiret aleminin ilk kapısıdır. Orayı sağlam geçersen diğer kapıları geçmek kolaydır. Ya. Evet. 27 avuçtaki suyu şiddetle yüze vurmak dört mezhebe göre efendim mekruhtur. Böyle adam alıyor şimdi şşt, alıyor çap atıyor. Bir daha etrafındakilerin bile üstüne sıçratıyor. Böyle bu şekil kendisi içinde, etrafı içinde efendim mekruhtur dört mezhebe göredir. 28 Sol el ile mazaretsiz olarak ağız, burun, buruna su vermek. Mazaret yok. Elde herhangi bir sıkıntı yok. efendim Sol elle gerek ağza gerek buruna suyu vermek dört mezhepte de mekruh görülmüştür. Özürsüz olarak sağ el, sağ el ile sümkürmek dört mezhepte yine mekruh görülmüştür. 30 başı üç defa meshetmek. Hanefilerde mekruh. Diğer efendim e, mezhepler bir şey dememişler. 31 buyur. Şafi'yle onlar müstehap gibi görmüşler yani. Müstehap gibi görmüşler. Bir şey dememişler yani. Üç defa meshetmek, sünnet demişler. Sünnet diyenler olmuş. Efendim, hanefilerde şimdi mekruh baba işleniyor ya, önceki sünnetti. Şimdi burada da mekruh mesela la ilgili. Başı üç defa meshetmek, hanefilerde mekruh, diğer mezheplerde de sünnettir. Evet. 31 bir, bir, kabı şahsına ait kullanmak dört mezhepte de mekruhtur. Mesela Diyelim ki ben bu kapla abdest alıyorum. Bu kabı benden başkasına vermiyorum. Ya başkası benim kabımda abdest almasın. Kap tayini. Bu da mekruhtur. Evet. 32. Çok az veya çok fazla su kullanmak dört mezhepte de mekruhtur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim siz nehirin kenarında olsanız bile gereğinden fazlasını kullanmayın. Onu kullandığınız takdirde yine israf etmiş olursunuz. 33 abdest alırken konuşmak 4 mezhepte de mekruhtur. Evet. Şurayı bakalım zamanımız ne diyor. Neyse daha birkaç dakikamız var. 4 mezhebe göre abdestin alınışını gösteren tablo. Amelin adı Hanefilere göre, Şafilere göre, Malikilere göre, Hanbelilere göre. Bir Müslüman olmak Dört mezhebe göre farzdır. Yani kendisine abdestin alınmasının farziye alın alması için mesela kendisine farz olabilmesi için ne olması lazım? Müslüman olması lazım. Burada ne çıkar? Kafir çıkar. Kafire abdest farz değildir. İki, akıllı olmak dört mezette de farzdır. Burada ne çıkar? Deli çıkar. Yani deliye abdest farz değildir. Şimdi abdest almayanlara, efendim... ...namaz kılmayanlara, abdest almayanlara... ...ya sen efendim Müslüman değil misin... ...efendim aklın yok mu dese adamı... ...dövmeye kalkarlar. Ya efendim ne demek sen, ne demek istiyorsun... ...halbuki bunun bu mesela... ...durum durum böyle, bundan ibarettir. Üç, tabii... ...ya mükelleftir işte. Dört, üç... balı olmak... ...dört mezhebe göre farzdır. Ne çıkar burada? balı olmayan... ...küçük sabit çıkar. Küçük sabit çocuğa farz değil... Müstehaptır, sünnettir ama Efendim bali olmuş buluşan ermiş Kişiye dört mezhebe göre de farzdır Dört Davetin ona varmış olması Mesela birisi vardır ki işte çok Efendim İslam daveti kendisine Ulaşmamıştır, kimse onu anlatmamıştır Ona, ona farz değil Ulaştığı andan itibaren kendisine Farz olur, dört mezhebe göre de. Beş, kadının Hayız nifastan temizlenmiş olması Nedir bu da? Dört mezhepte yine farzdır. Altı, uyku ve gaflet halinde olmamak dört mezhepte farzdır. Yani uyku mesela uykuda olan efendim gaflet halinde ol, olmayan kişi mesela yani bu uyku ve gaflet halinde olmayana mesela farzdır uyku halinde o kaldırılmıştır. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyku efendim kalem 3 kişinin üzerinde kalkmıştır. bunu ermemiş çocuk. Efendim ee, uyku halinde bir de unutkanlık halinde. Bu üç şeyden efendim kalem bir şey yazmaz. Ne günah evet. yazar ne sevap yazar. Ne zaman yazar ne zaman uykuda uyuyan kişi uyanıp namazını kılmamışsa hatırladığı an kılması unutmuşsa hatırladığı an kılması o zaman efendim kılmasa günah yazar. Geçmiş, biler, Heh. geçmiş, Heh. Olsa, bile, geçmiş olsa bile hatırladığı an onun kefareti onun eda etmektir. Evet. Onun kefareti onu eda etmektir. 7. Namaz vaktinin girmiş olması özürlü olmamak şartıyla vakit girmeden alınan abdeste sahiptir. Mesela namazın vaktin girmiş olması siz namazın vakti girmeden mesela bir nasıl öğle namazını mesela vakit girmeden kılabilir misiniz? Kılamazsınız. Dolayısıyla efendim abdest de öyledir yani abdest o vakitte alınır ama tabi bu demektir ki yani abdestsiz dolaş demek değil her zaman abdestsiz dolaşmak sünnettir ama efendim özürlü olmayan içinde bu da özürlü mesela diyelim ki bir insan özürlü varsa o ancak vakit girdiği an abdest alır namaza durur mesela affedersin adam efendim bevli tutmuyor efendim başka bir özrü vardır efendim o kişi o halde o durumda efendim abdest alır namaza durur namazdayken o aksa bile Efendim onun namazı sahihtir. Çünkü özür sahibidir. Evet. Sekiz. Abdest almaya güç yetmek. Dört mezhebe göre de farzdır. Abdest almaya gücü yeten yetene farz değildir yetmeyene. Dokuz. Abdesti bozan bir şeyin bulunmaması. Mesela bir şey eğer ki abdesti bozan bir şey varsa abdest almak nedir? Farz olur. Evet. Dört mezhebe göre de. Evet, 10. Bakayım çok uzun mu? 4 evet. <gülüyor> <gülüyor> mezhebe göre ya. Bir mezhebe göre olsa bir şey olmaz da o kadar. Evet. buyur Evet Onunda kalalım veya bitiremeyiz ki baya bir baya bir 40 50'yi 50 de geçiyor 60'ı da geçiyor 72 neyse bir dersliktir bu burada kalalım أبت وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ولي والدينا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات Şöyle. bir 1 saat. 1 saat. 4 ha. dakikamız kaldı ama neyse hadi oluruz. Kalsın, devam ederim. 1 saat de. Ali. Evet. Peki. Normal 1 saattir. 1 saat de bazen çok geliyor da şey işte şey diyoruz ya sohbet evet. var mı? sohbet saat. Evet. Evet. Kalmış, zaman, Tabii. Alayım. Aslında